Herkese merhaba. Açık Radyo burası ve Açık Gazete programındaki son nöbetini dinliyorsunuz. Ayın 13'ü her ay devam ettirmeye çalıştığımız nöbetiminzin Mart ayındayız. Bu kez en son programımızı Ocak ayında yapmıştık. Hava kirliliğini konuşmuştuk. Soma'da artan hava kirliliği meselesini TMO Çevre Mühendisleri Odası İzmir şubesinden Helil Kınah değer, değerlendirmişti bizler için Soma'da yüksek hava kirliliğinin sebepleri, olası sebepleri nasıl ve neden ortadan kalkmadığı gibi gerçekler buradaydı. Bugün bir başka konuya bakacağız. Yırca mahallesine çevireceğiz e, kafamızı. E, Yırca hatırlayacaksınız bundan öncesinde zeytinliklerin katledilmesiyle gündeme gelmişti. E, ardından orada yapılması planlanan termik santral projesi iptal edilse de o termik santral projesi yaklaşık 45 kilometre ötedeki bir Köye, e, Kaltı köyüne taşınmıştı. Orada inşaat devam ediyor ama Yırca'da da faaliyet devam ediyor. Başka türlü bir faaliyetten bahsedeceğiz. Yırca Mahallesi Çevreyi Koruma ve Kalkındırma Derneği kuruldu ve Yırcalı kadınlar bir savun, sabun evi oluşturdular orada. 8 Mart tarihinde açılışı yapıldı bu sabun evinin. Bütün detaylarıyla konuşacağız. Çiğdem Ağarbaş, Ayşe Dereli ve Zeynep Çoban anlatacaklar bize o sabun evini kurma gerekçelerini ve hikayesini. Bütün bunlara geçmeden önce... Neler oluyor bitiyor Soma gündemine? Kısaca bir bakalım küçük bir tur diyelim. Dün akşam Kadıköy'de 46. kez buluştu ee, Soma hakkında e, Soma'ya dair eylem e, yürütenler e, nöbet diyelim onlarınki de bir başka nöbet e, Soma Maden katliamının 46. ayında ad adalet talebiyle yine sokakta izlediler her ayın e, 13'ünde yapılan nöbetlerden bir tanesi bu bir basın açıklaması yapıldı. Yanı sıra yine maden gündemiyle ilgili olarak 11 yıl içinde ölen madencilerin ailelerine istihdam sağlanacak bu konuyla ilgili olarak hükümet uzun zaman önce e, madenciler için yeni uygulamalarda bulunacakları konusu duyurmuştu. Şimdi e, bu aile birelerine kamuda istihdam sağlanacağı açıklandı fakat e, 11 yıl öncesinde e, ölen madenciler ölmüş mü oldular sadece ya da yardım yeter mi e, bu da bir soru işareti olarak duruyor madencilere yönelik bir kanun tasarısı e, dediğimiz gibi. Açık e, burada açık radyoda e, Belki bir ara Soma nöbetinin de Konusu olacaktır Ardından bir başka haber yardım kömürleri Soma'dan gitti yine bu sene insanlara e, En azından onu söyleyebiliriz e, Dağıtılan yardım kömürleri vardı hatırlayacaksınız Soma e, bu özelliğini Koruyor en azından insanlara Yardım e, kömürlerinin Soma'dan gitmesi meselesi bir gerçek Olarak hala duruyor ama Başka bir açıklamada Soma maden ile ilgili e, en azından Belediye biz bu maden alanlarını yeşillendiriyoruz demiş geçtiğimiz günlerde zamanımız olursa biz de önümüzdeki aylarda belki bu meseleye eğileceğiz şimdilik bir not olarak kalsın bu son duruşma Soma'nın son duruşması olacak tarihinde yapılmıştı 301 işçinin yaşamını yitirdiği iş cinayetine ilişkin davanın 20. duruşmasıydı bu savcı esas hakkında mütala vermedi hatırlayacaksınız savcı da değişmişti asıl bu mütalaanın uzaması zaten işleri buraya kadar getirdi belki de uzadı bu dava 3 yıldır devam ediyor önemli. Neredeyse ara kararını açıklayan mahkeme heyeti tutukluluğa devam demişti. Duruşmayı 26 Mart tarihine erteledi. 12 e, gün sonra görülecek bu duruşma. Biz de izleyeceğiz. E, sonraki ay Nisan ayında da bu duruşma. Bu duruşmada neler olduğunu burada yine Soma nöbetinde değerlendireceğiz. Geçelim bugüne. Soma'da e, Soma nöbetinde sabun evini konuşacağız. Yeni bir girişimi konuşacağız. Kadınlar neler yapıyor? Kömürün isi, sabunun misi. Ne demek? Erce Hanım ile el ve ev ürünleri. onları anlatacaklar şimdi. Evet Açık Radyo burası ve Açık Gazete'de Soma Nöbeti'nin Mart ayındasınız. Şimdi evet karşımızda kalabalık bir ekip var. Yirce Hanım elini ağırlıyoruz. Telefonun bir ucundaları onlar. Ee, buraya kadar gelemediler ya da biz gidemedik ama telefon sayesinde bir araya gelmiş olduk. Onu da söyleyelim. Çiğdem Arbaş, Ayşe Dereli, Zeynep Çoban, Sevinç Eker ve e, Kenan Kahya ile beraberiz. Şimdi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar. Merhaba evet kalabalık ve neşeli bir ekiple olmak bizi de sevindiren bir e, mesela onu not düşelim. Şimdi Yirce Hanımeli 8 Mart'ta açılışını yaptı ama e, bunun daha öncesi var her şeyden önce. Belki onu anlatmak lazım dinleyicilerimize örneğin ben bundan 2 yıl önce gelmiştim Yirce'ye ya, ya da 3 yıl önce. E, ve o evin hazırlıkları vardı bu böyle bir anda ortaya çıkmış bir fikir değil. Nereden başlayalım nasıl anlatırsınız belki geçmişinden bugüne nasıl başladı Yirce Hanımeli? Tabii ki Seçin merhaba tekrar merhaba. Ee, ve herkese de selamlar. Ben Kenan, ben de burada Yırcı Hanımeli'nin gönüllüsüyüm. Ee, üç yıldır köyde kalıyorum, iki yıldır köyde kalıyorum. Ee, bunun daha önceki yani son İstanbul'dan gelip bu işin kuruluş temellerini önce ben anlatacağım. Sonra da işin buradaki köydeki detaylarını anlatacaklar. Evet. Bu iş sanki 8 Mart'ta en son bu, bu yıl 8 Mart'ta kurulmuş gibi görünse de aslında söylediğin gibi çok da aslında öncelere dayanıyor. Evet. Biz de Temel İhtiyaç Derneği isimli bir dernekle ilk kez Soma'ya 2014'te bu maden faciası sonrasında gelmiştik. Evet. Ve orada 301 ailemizin yaklaşık 250'sini tek tek ziyaret ettik. Hem başsağlığı diledik hem de ihtiyaçlarını tespit etmiştik. Yeni ücret köylere varana kadar... Gönüllü olarak arkadaşlarla gitmiştik. Ve orada bazı e, Soma'ya dair sonuçta yani, e, sorunları tespit ettik. Ve bu sorunlarda bizim en çok gördüğümüz, en baskın olarak gördüğümüz kadınların sosyal hayata katılamaması problemi olmuştu. Çünkü burada e, Soma maalesef ekonomik olarak fazla alternatifin olmadığı bir yer. Özellikle de kadınlar için, e, maden, özellikle kadınlar için ekonomik olarak hiçbir alternatif yok. Erkekler için meyden çalışacak hiçbir iş yoksa, sen hani buradan bile anlayabiliyoruz zaten hani kadınlar için alternatif bir yer yaratamadığını ve bir memlekette de biliyoruz ki erkek kadınlar sosyalite katılamıyorlarsa orası gelişemiyor, kalkınamıyor. Biz de o zaman dedik ki arkadaşlarla beraber eğer ki hani somada biz insanlara yardım destek yapacağımıza onların kendilerinin gel gelir elde edebileceği bir model kurarsak hani diğer yerlerde de olsa bir Patkı olur buradaki problemlerin çözümüne. Derken derken yolumuz bir şekilde Yırca ile ki Tam da o, o sıralarda Zeynep Baba birazcık daha detaylandıracak şimdi. Ee, Yırca da ekolojik ve geçim kaynağını kaybetmek üzereydi. Hemen bu 2014 Mayıs'ta zaten kaza yaşamıştık. Hı hı. E, kaza, cinayeti yaşamıştık aslında. Daha net söylemek lazım. Hı hı. E, 2014 Eylül ayında da e, Yırca'da 6600 Zeytin'i kurtarmak için, 3. Termik Santrali yapımını önlemek için de bir yandan da direniş başlamıştı. <gülüyor> Biz ikisini bir araya getirdik ve Yırca köyündeki burada 30 kadınla beraber bir atölye kurduk. Bu atölyede e, alternatif ürün üretimi sürecini başlatmış olduk. E, buradan sonrasını Zeynep abla biraz daha detaylandırabilir. Evet Zeynep Çoban'a bağlanacağız şimdi. Merhaba ben Zeynep Soğan. Hoş geldiniz yanımıza Zeynep Hanım. Neler oldu peki ondan sonrasında belki Kenan'dan devam ederseniz siz neler var tamam. atölyenizde ayrıca? 6600 ağacımız kesildikten sonra kömür ütisliğinden de kömür topluyorduk. Hı hı. Ee, deliriyatımız kesildikten sonra böyle bir imkan sağlandı bize. 30 arkadaş neden olmasın yaparız dedik. Otuz arkadaş beraber bunun eğitimini gördük. Ee, kokulu sabunlar yapmaya başlamıştık. Hı hı. Siz geldiğiniz sizinle röportaj yaptığımızda sadece kokulu taşlar yapıyorduk iki sene öncesi. Evet doğru söylüyorsunuz. Evet şimdi daha kendimizi yeniledik. El sabunları yapıyoruz, zeytin yanında doğal doğal bal mumundan doğal bal mumları yapıyoruz. Hı hı. Ee, hani kendimizi daha daha şeyler yapıyoruz doğal e, eskiden sabunların kokusunu falan şey yapamıyorduk köyde zordaydık hani. Evet nasıl? Şu sentral vardı. Hı hı. Üçüncü süre kül külbaharı var. Üçüncüsünü istemedik zaten. Evet. Yani hastalık çocuklarımızda kendimizde. bir de otoban geçince evet. daha biz yani şeyi yapamaz, yapamaz durumu geldik. Çiftçilik yapamaz durumu geldik. Çiftçilik yapıyorduk bari önce. Tütün ekiyorduk, bahçe şey yapıyorduk. Topraklarımız kalmadı. Hı hı. Çiftçiliği tamamen bıraktınız mı Zeynep Hanım? Yok zaten toprağımız kalmadı. Toprağınız En Eğitimde nerede gidince mesela hı hı. yapacak bir şey kalmadı. Biz de bu işe... Tamam dedik. Böyle bir iş yapalım dediniz orada. Evet. Evet yaparız dedik biz de. bayan konuştuk. <gülüyor> yaparız dedik ve üstünden de geldik hani. Evet geldiniz. Peki e, evin yenilenme süreci var bir de bir yandan devam eden. Yani evi yenileyerek yaptınız. O ev bir anda gelmedi. Belki onu kim anlatabilir ya da size anlatmak ister misiniz? bir e, yer... arkadaşım Çiğdem'i vereyim. Tamam. O günün de Çiğdem anlat. Tamam Çiğdem ağır başta konuşacağız şimdi de. Merhaba, ben Çiğdem. Merhabalar Çiğdem Hanım. Siz de hoş geldiniz. Nasıl yenilendi o ev? Biraz o maceradan bahseder misiniz bize? Ağustos'ta başladık biz çalışmalara. E, temizledik, yaptık, inşaatımız başladı. Hı hı. E, yardımlarla da beraber, hı hı. E, imeci usulü hep beraber bitirdik şimdi. 8 Mart'ta açılışımızı da yaptık. Peki o... Evi yapma aşaması nasıldı? Birazcık onu anlatır, anlatırsanız. Yani e, evi aslında kendi ellerinizle yaptığınızı biliyoruz. Mesela işte Kenan'ın Kenan'la önceki telefon konuşmalarımızda da bir işçi gibi çalışıyorum demişti. E, nasıl devam etti o süreç? Bir evi olması haline nasıl geldi Yirca Hanımeli? E, i̇lk olarak biz eve almaktan başlayalım. Hı hı. E, önce eve aldık biz. 750 kişi ile imeci usulü. Hı hı hı hı. İşte sonra bahçede bahçede işte gıda için dinliyoruz biz geçen sizi. yıl geçen yıl Şubat'ta taşındık buraya <gülüyor> taşındıktan sonra da işte açılışımızı da yaptık geçen şimdi fırınımız oldu <gülüyor> sabundan sonra gıda gıdalı sabunu ayırdık <gülüyor> şimdi daha çok olarak gıdaya yöneldik. Biz kokulu ev ekmekler yapacağız bundan sonra Hı -hı. bol bol. Ekmekler de yapacağız Salçalar, oh. salçalar, tarhanalar, e, turşular hep birlikte. Onlar da gelecekler. Şahane. Evet, onlar da izinimizi alacağız. İzinimizi İlerideki... aldıktan sonra ruhsatımızı alacağız. Hı -hı. Ondan sonra e, ev ekmeğiyle başlayacağız işte. miskokulu kokulu ev ekmeklerimizi yapacağız. Hı -hı. Sonra da devam edecek. Evet. Ee, peki Yırcı Hanım eli el ve ev ürünlerinden bahsediyoruz. Nasıl e, ilgi şimdiye kadar olan ilgi yani e, yıllar içinde ilmek ilmek örülmüş bir e, mesele var zaten elimizde sizin yaptığınız şeyde bu ama nasıl İstanbulluların ilgisi ya da şehirlerin ilgisi mi var daha çok etraftaki köylerden bir destek var nasıl buluyorsunuz nasıl değerlendirirsiniz? Merhabalar öncelikle telefonu ben aldım Sevinç. Sevinç Eker'le birlikteyiz bu kez de kolektif bir ruhtan bahsetmiştik. Hakikaten bütün <gülüyor> söyleşi de öyle oldu. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz siz de. Buyurun. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Biz de Teşekkürler. Ederim. Çok sağ olun. Çok satış yaptık. Nasıl daha ilgi? Bir... Kimden geliyor bu satış ilgisi? Efendim? Ee, nereden geliyor daha çok istek, arzu? Kimler ilgileniyor bu satışlarla? Genelde kurumsal alanlar, hı hı. hediyelik, e, şahıslar ihtiyaca göre hı hı. dışarıdan e, doğum yapanlar, doğum günü olsun, e, hediyelik eşyalar olsun. E, bunun üzerine devam ediyoruz. Evet, Yirce Sabun Evi'nde İmece de devam ediyor bir yandan. E, evet. Herkes için mimarlık... E... Mimarlığın ve üniversite öğrencilerinin ortaklığıyla yapılmış bir tasarım ve uygulama çalışmasının son bölümüne katılarak siz de projenin bir parçası olabilirsiniz diye bir çağrı var bu arada. Onu Hello. da duyuralım. Yırca Hanımeli El ve Ev Ürünleri Facebook sayfası şu anda ekibin et Hanımeli de sayfaları oradan ulaşabiliyorsunuz internet sitelerine de. Birazcık dinledik diğer kişilerden ama hakikaten çok coşkulu, keyifli geliyor sesiniz sizin. Size nasıl geliyor örneğin bu işi sürdürüyor olmak bir iş gibi mi yapıyorsunuz her gün evde mi geçiyor yoksa işte bir yandan da tarlaya gidiyorsunuz mesela iki iş birden nasıl gidiyor hayatınız nasıl değişti? İki iş nasıl birden gidiyor? Ee, hayatımız şu yönde değişti. Genelde e, toprakla pek bir ilişkimiz kalmadı gibi bir şey. Tarlayla alakamız yok. Ee, kadınları biliyorsunuz genelde ailesi ilgileniyor. Tariş geldiğinde tabun evine hep beraber akın ediyoruz bu arada. Ee, bilmiyorum biz çok mutlu oluyoruz geldiğimizde. Arkadaşlarımızla ne bileyim ben dışarının stresinden olsun... Evin ekonomik stresinden olsun. <gülüyor> ne bileyim çevremize verdiğimiz o doğal mumlarla, doğal sabunlarla Hı -hı. yaptığımız doğal kokulu taşlarımızla bizi çok mutlu ediyor bizim yaptığımız üretimlerimiz. Hı -hı. Ee, bu arada üretmek o kadar çok güzel ki. Herkese tavsiye ediyoruz. Şahane. Valla sesiniz de güzel geliyor dediğim gibi. yırca kolay bir coğrafya değil. Hatta işte Soma da kolay bir coğrafya değil. Üst evet. üste devam eden pek çok acının arasından. Evet. Devam eden bir hayatın olduğunu herkese hatırlatmak için e, faydalı. Aslında bugünkü programı da bu yüzden yapmak istedik biz burada. E, şimdi tekrar dinleyicilerimizi hatırlatalım. Yırcanım Hanım ile el ve ev ürünlerinden ulaşabiliyorsunuz. Kendilerine desteklemek için ya da bakmak için ne oluyor, ne bitiyor diye e, keyifli bir Facebook sayfası görüyoruz biz burada. Gözümüz oralarda olacak. Eklemek istedikleriniz var mı acaba sizlerin tek tek ya da e, sizin ekip adına? Ekip adına ben o zaman gönüllü Kenan arkadaşımıza vereyim o konuşurum. Tamamdır. Şahane teşekkür ederiz. Sevinç Hanım'la birlikteydik. Teşekkür ederiz. Tekrar beraber başımıza. Buyurun. Ee, yani biraz vaktimiz varsa genel bir şey toparlayabilirim. Çok kısa biraz. tabii lütfen. Şimdi şu ev alma sürecinden itibaren tekrar başlarsak aslında biz bu evi geçen sene evet, Şubat ayında taşındık. Tidem hani ablanın söylediği gibi daha önce kiradaydık hani daha önceki evimizde. <gülüyor> ee, sonra bir, bir ev hayal ediyoruz diye bir kampanyaya başladık. Ve bu kampanya sonunda 750 tane bizim e, şehirdeki dostumuz destek oldu ve 23 bin lira nin 100 yüzyıllık eski bir taş evini aldık. Bu eski taş evi almak aslında çok önemli bir önemliydi bizim için çünkü bizim maksadımız bir yerden hani sadece üretimle bir araya gelmek değil buradaki kadim kültür var. Hı hı. Hani sona deyince böyle çok yozlaşmış, böyle kültüründen uzaklaşmış yerel değeri kalmamış bir yer gibi hissediliyor çünkü çok göç var burada dışarıda ama evet. bizim maksadımız bir taraftan da bu kültürü korumaktı. Hı hı. Ee, o yüzden bu böyle burayı aldık ve bizim üretim iznimiz yoktur bir yandan da o da bizim canımızı sıkıyordu. Ve herkes mimarlık ile işte bu ortamda aslında bir işbirliği yapmış olduk. Buna 100 yüzyıllık eski taş evini dönüştürüp işte şimdi ama e bana anlattığı gibi ruhsat alınabilecek bir yere bir, ha, bir yer haline dönüştürdük, bir atölye haline dönüştürdük. Hı hı. Ee, şimdi burayı dört Bölümde organize ettik. İşte bir bölümde gıdahane, bir bölümde sabunhane depolar. Bir de kadınlar kahvesi olarak ayrı bir buranın bakkalı vardı. Hmm. Orayı da köye başlamış olduk. O kadınlar kahvesinde de bir ekolojik kütüphane yapıyoruz şu anda. İşte orası için belki yakında bir kitap ihtiyacımız olacak. Şahane. Orada gene, genel olarak işte kadınların burada oturup köy meseleleri hakkında konuşması ve bu siyasete katılmalarını ...sağlamayı düşünüyoruz. Erkeklerin evet. giremeyeceği bir kahve mi peki? Onu da sorayım madem. bu. Yani, kadar yok. öyle bir... <gülüyor> rigid bir ayrım yok. Ayrıcalık yok bizde. Sahane. Erkeklerimiz de bizi destekliyor zaten. Muhteşem bir haber. Zaten bu maksat orada bir arada olabilmek... ...ama ismini bilerek hani... ...kadınlar evet. kahvesi olarak koyduk birazcık... ...provoke etmek amaç orada. Çünkü atar <gülüyor> yani yenmek gibi de bir taraftan... ...bir evet. e, e, amacımız da var. Çünkü burada şu kadınların... <gülüyor> <gülüyor> ee, amacımız bir yerde burada çünkü yani kadın emeğini de tekrar e, ön plana çıkarmak bir noktasında <gülüyor> ee, dolayısıyla kadınlar kahvesinde burada önemli bir rol oynayacağını düşünüyoruz <gülüyor> Şahane. Ee, bize de bu arada işte dediğiniz gibi Yırcan üzerinden ulaşabilirler Yırcan yazınca hem instagram hem twitter hem de facebook sayfalarımızı yani mümkün olduğunca yönetmeye çalışıyoruz oradan bol bol gönderi giriyoruz hem köyle ilgili hem de e, sabun evimizle ilgili. Buralardan bizi desteklerse e, dinleyiciler çok mutlu olur. Şahane. Çok teşekkür ederiz. Ee, Kenan Kahya ile konuştuk en son. O da İrca Hanım gönüllülerinden bir tanesiydi sadece. Kalabalık bir ekip var. Aslında sizle destekleyen kolektif bir e, çabayı büyütmeye çalışıyorsunuz. Devam ediyorsunuz en azından bunun için. E, katkınız için teşekkür edeceğiz biz. E, Soma nöbeti de sizlere açık. Bunu da belirtelim buradan. Biz de teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Evet görüşmek üzere o zaman. Hoşçakalın. Bizden Yırca'ya göre bekliyoruz. Yırca'ya geleceğiz umarız. İnşallah. <gülüyor> umarız yani daha önce gelmiştim. Umarım yine ileriki günlerde de gelmeyi başaracağım. İstanbul hengamesinden kurtulabilirsek. Bekleriz, Bekleriz. buyurun gelin. Çok sağ olun. Evet Açık Radyo burası ve Açık gazete içindeki nöbetini dinlediniz şimdi Yirca Hanımeli ile birlikteydik. Söyledikleri gibi onların sosyal medya hesaplarından ulaşmak mümkün. Kolektif bir çabayı büyütmeye devam ediyorlar. Sabun Evi dediler ama e, gittikçe büyüyecek, ilerleyecek bir çabanın son ürünü Yirca'da neler oluyor? Kabaca bunu da anlamış olduk. Elbette bu kadar yeterli değil ama bir iz düşümü olsun, tarihe not olsun diyelim. Bugünlük bu kadar. Önümüzdeki ay tekrar burada olmayı planlıyoruz. Ben Seçil Türkan. Teknik masada Barış ile birlikteydik bugünkü soma nöbeti için. Önümüzdeki ay tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.